İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ilmihal programını sunar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmaletle Alegül TV.com teradesine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim daha iyi günlerde bizleri birliktelik eylesin inşallah. Daim eliz. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sualimiz hocam. Henüz bu luh çağına girmemiş çocuğum var. Çok şükür hafıza başladı. Kursa hocaları abdestsiz derse otutturmuyorlarmış. Bazı dersi eve kalıyor ve evde çalışması gerekiyor. Ev ortamında da dersi oturtmam zor oluyor. Oturttuğum zaman da abdestim yok, alayım diyor. Müsaade ettiğimde de o bahaneyle hayli bir zaman geçiyor. Sorun şu, evde çalıştırırken abdestsiz çalıştırmam caiz olur mu? Kur'an'a abdestsiz tuttuğu için bana günah yazılır mı diye sormuş. Ağzı Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillah الرحمن الرحim. Alhamdulillah. Ve salat ve selam Allah'ın Rasulü aleyhi ve sallam ve bundan. Öncelikle Allah vaizim şandan bu ve bu emsal yavrularımız için hayırlısıyla bir an önce hafızlıklarını bitirmeleri nasip eder. Hafız henüz başlamış olanlara da tez zamanda başlamayı bitirmiş olanları da Kur'an'ı severek onun manasını öğrenme yolunda gayret nasip eder inşallah. i̇nşallah. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak caiz değil. Illaki kişinin abdestli olması gerekir. Ancak okuyabilme noktasında ise abdest şart değildir. Ama boy abdesti şarttır. Peki, ufak bir çocuğun yani henüz buluçağına ermemiş olan bir çocuğun Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutma meselesine gelince aslında çocuk için bir mesuliyet söz konusu değil. Çünkü çocuk zaten mükellef değil ve daha henüz onun için kalem yazmaya başlamamış. Ama onun namına annesi ve babasına elbette işleyeceği sevaplar ve günahlar noktasında ebeveyn bu konuda mesul olacaktır. Ama bununla alakalı kitaplarımız özellikle Fethevain diye isimli baktığımız zaman bu konuda ne kadar tartışma olsa da sahi olan görüşe göre e, hafızlık zay olmasın, çocukların Kur'an okumalarında bir gerileme olmasın diye bu noktada çok fazla zorlanılmasının gerekli olmayacağı müsamahlı davranılabileceğinden bahseder. Yani abdestsiz tutmaları durumunda da ebeveyn için herhangi bir günah olmayacağı ifade edilir. Evet. Ama tabi bunun yanı sıra çok da meseleyi geniş bırakmamak lazım. İmkan nispetince çocukları sevdirerek bu konuda da fazla bir üzerine de gitmek sizin abdestsiz e, konuna tutulmayacağı. Abdestsiz namaz kılınmayacağı şeklinde telkinlerle bulunmakla beraber ama bazı kere de abdestsiz olmaları durumunda da göz yumulması, müsaade edilmesi. Zaten sualeden kardeşimiz eee de buna dikkat edildiğinden bahsediyor. Ama ev ortamında bu bir sıkıntı olacağından dolayı e, zaten dersi o da zorlanıyoruz diyor. O yüzden bu, bulmakta, bu manada müsamahalı olabileceğimize dair ibareler de var olacağı için e, bu konuda biraz daha genişlik e, yapabilme imkanına sahip oluruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, annem ben küçükken babamdan ayrılmış, başka bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir kardeşim var. Üvey babamın yanında bu kardeşimle beraber büyüdük. Ben kendi babamı yeni tanıdım ve arada sırada görüşmeye gidiyorum. Bazen kardeşimle beraber gidiyoruz, sorum... <gülüyor> Kardeşimin, yani kız kardeşimin, benim biyolojik babam mahrem olup olmamasıdır. Babamla aynı ortamda durabilir mi, beraber yemek yiyebilir miyiz diye sormuşlar. Şimdi mahremiyet meselesi e, malumunuz üç e, şekilde olabiliyor. Müebbet olan mahremiyet, birincisi karabettir, yani akrabalıktır. Hmm. E, i̇kincisi rada dediğimiz sütten kaynaklı mahremiyet, üçüncüsü ise e, sıhriyet dediğimiz dünürlülük veya dünüşlülük şeklinde ifade edilen mahremiyet. Şimdi muhtemeldir ki bu sualle kişinin soru sormasındaki gaye acaba bu üçüncü sınıfta yani dönürlülükten kaynaklı bir mahremiyet oluşabilmesi e nedir? Bu bir erkek bir bayanla nikahlandığı zaman ve bunlar cinsel anlamda bir birliktelik yaşadıklarında erkeğin üst ve alt soyu kadına, kadının da üst ve alt soyu erkeğe mahrem olur. Evet. Ama bu sadece bu kadarlıkla sınırlıdır. Yani bu şu demektir, e, bunların akrabalarının birbirlerine bir akraba olmaları söz konusu değildir. Mesela e, bir bayanla evlendiniz ve onunla bir birliktelik yaşadınız ama o bayanın başkasından olma bir kızı varsa bu kişiye mahremdir. Ama sizin erkek olan tarafın bir başkasından olma oğlu olacak olursa bu iki çocuk birbirlerine yabancı konumdadır. Evet. Burası malum. Peki suale bak cevap verecek olursak çünkü sualde şöyle deniyor. Ee, yani biyolojik babam var benim ama evet. beni bakan bir üvey an, e, babam var. E, ve üvey babamdan da annemin bir çocuğu var. E, bu çocuk benim kendi babamdan olan bir çocuk değil ama neticede annemin çocuğudur. E, peki bu benim mahrem, yani annemin çocuğu anne bir kardeş olmuş oluyor. Kendi babama mahrem olur mu? Kural gereği bir erkek bir bayanla birliktelik yaşadıktan sonra yani nikahlı bir şekilde bir beraberlik yaşadıktan sonra bu saatten sonra bu kadının bütün alt ve üst soyu bu adama mahrem olacaktır. Hmm. O alt soyu diye tabir ettiğimiz çocuklar ister kendi çocukları olsun ister bir başkasından olma çocukları olsun ister daha sonradan olacak olan çocukları olsun. Dolayısıyla bu eski eşinin çocukları olması itibariyle bu adama mahrem olacak, evliliklere ebediyen e, haram olacak kişilerdendir. E, dolayısıyla sual eden kardeşimizin o e, anne bir kardeşiyle beraber kendi babasını ziyarete gitmeleri bu noktada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, mahremidir. Hmm. Ebediyen mahrem olanlardandır. Ama tabii ki e, yine de dikkatli olmakta fayda vardır. E, yani e, öz babası olsa bile bir kızın babasının yanında yine belli bir edeple, bir huzur ile durması gerekirken bu kişinin de bu kabilden olmasını tavsiye etmekteyiz. Evet. Bir başka sorumuzda da kaçın <gülüyor> bankalarından murabaha sistemiyle bir araç aldığımızda bunun belli kısmını alıyoruz. Yani %70'ini bankadan, %30'unu biz veriyoruz gibi. Böyle e, parça şeklinde araba veya ev alınabilir mi? Ayrıca asıl önemli sorun bir araç aldığımızda banka bize borç bitinceye kadar kasko zorunluluğu getiriyor. Evli de aynı sigorta zorunluluğu var. Kendi tekafü sistemi dedikleri yere yönlendiriyorlar. <gülüyor> Kaskoya fetva vermiyorsunuz. Ne yapmalıyız? Başta sözleşmenin fiyatına dahil etmiyorlar. Ayrıca dosya masrafında sözleşmeye dahil etmiyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız diye sormuşlar. Bu sual çok sıklıkla cevap verdiğimiz suallerden bir tanesi. Fiyatlar. Ee, katılım bankalarından, yani finans kurumlarından ev veya araç almak için e, izlenilmesi gereken yol nasıl olmalıdır? Hı hı. E, öncelikli olarak o malı, metai, araç olabilir veyahut da işte ev olabilir. Kurum kendi adına almalı ki bunu da vekalet yoluyla size vekalet vererek e, kendi adına alır ve daha sonradan e, kendi hissesini size satar. Tabii burada hisse olayı devreye giriyor. Bunun sebebi Bildiğim kadarıyla bu gibi kredilendirmelerde yüzde yirmi veya yüzde 30 gibi bir rakamın müşterinin peşin olarak ödemesi gerekiyor. Devletin bu noktada bir icbarı var ki kişi daha sonradan sıkıntıya girmesin diye. O zaman misal üzerinden gidecek olursak, 100 liralık bir konut alacaksınız. Bunun 30 lirasını siz vereceksiniz. Geri kalan ise kurum verecektir. Bu şu demektir, yüzde otuzunu siz asaleten kendi adınıza alıyorsunuz. Ee, geri kalan yüzde yetmiş hisseyi de kurum adına vekaleten almış oluyorsunuz. Hı -hı. Peki bir mülkte bu şekilde bir ortaklık caiz midir ki bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ee, yani bir evde veya bir arabada veya bir herhangi bir emtia'da kişiler ortak olarak o mala sahip olabilirler. Ee, veya ortak oldukları malı bir başkasına satabilirler. Veya ortak oldukları malda hisselerini ortağına veya da ortağının dışındaki bir başkasına da satabilirler. Hı -hı yani mutlak mülkiyet neyi gerekli kılıyorsa bir mülkteki hissedeki tasarrufta bu manada kişiye bir serbestlik vermektedir. Peki örnek üzerinden gittiğimizde işte 30'u siz verdiniz, 70'i kurum verdi. Yüzde 30'unu kendi adınıza, yüzde 70'ini de kurum adına aldıktan sonra kurumla oturuyorsunuz. ikinci bir pazarlıkla, tabii bunlar daha önceden aslında konuşuluyor. Daha önceden nasıl bir vade yapılacağı konuşuluyor ama bunlar akit tarzında değil. Sadece akit öncesinde e, işlem nasıl yapılması gerekecek veyahut da bu konuda... Ee, insanın bütçesi buna ne derece yeterli midir, değil midir? Bu konudaki bir konuşma ama akit siz ürünü satın aldıktan sonra başlayacaktır. Evet. Daha sonradan ürünü satın aldıktan sonra, kurumla ortak bir şekilde aldıktan sonra tekrardan kuruma gitmeniz. Ki bu önemli çünkü e, bazı noktalarda e, öncesinden sizlerden almış oldukları imzalardan dolayı e, sizi kuruma çağırmayabiliyorlar. Bu konuda hassas değilseniz e, veyahut da o banka müdürünün bu konudaki hassasiyeti yoksa e, nasıl olsa resmiyet devreye girmiştir diyerek ikinci bir akit yapma ihtiyacı duymuyorlar ki bu yanlıştır. Hı hı. O yüzden ne olursa olsun e, ikinci akit yapabilmek adına yani o mülkü üzerinize alıp da ki bu e, kurumun ile beraber genelde yapılıyor, üzerinize aldıktan sonra oturup kurumla kurumun hissesini onlardan dini olarak satın almanız gerekir, e, çıkarmış oldukları ödeme planına göre. Şimdi burada e, deniyor ki artı bir takım masraflar alınıyor. Eğer bu artı olarak alınan masraflar işte o yerin o kadar bir bedel edip etmemesine yönelik ekspertiz gibi masraflarsa bunlar olabilir. Bu kişinin şahsından çıkabilecek masraflardır. Ama dosya masrafı namıyla alınan bir takım masraflarsa bunlar doğru değil. Eğer böyle bir bedel almak istiyorsa da kurum ve siz de buna razı geliyorsanız bunu artı olarak değil de fiyata dahil etmek suretiyle yapılabilir. Ki bu biraz da inisiyatifle alakalıdır, yapılabiliyor. Yani işte 10 artı 1 lira dildi de 11 liraya ben hissesini aldım gibi. Bu şekilde yaparlar. Burada bir de kardeşimizin sorduğu diğer bir mesele ki önemli bir mesele. Bizler normal sigorta sistemlerine fetva vermez iken ev veyahut da konut alımlarında bu mecburi tutulabiliyor. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Eğer bu kısa vadeli ise yani bir yıl içinde bitecek olan bir ödeme seçeneği varsa burada bunu fiyata dahil etme imkanımız olabilir. Yani sanki banka o kurum kendisi sigortayı yaptırmış ama fiyatını cebinden verse dahi sizin fiyatınıza dahil etmiş olarak tasavvur etme imkanımız var. Ama tabii bu uzun vadeli bir sistemse, iki, üç yıl, dört yıl veya beş yıllık bir sistemse ki malumunuz sigorta her yıl yenilenir. Evet. Her yıl yenilendiği için her yıl ayrı bir fiyat biçilir ki dolayısıyla ikinci ve üçüncü yıllardaki fiyatı Normal malın satın hmm. bedeline yansıtma imkanımız olmaz. Evet. Çünkü burada bir meçhuliyet vardır. Peki bu konuda ne yapılması gerekiyor? Eğer sigortaya yapmaksızın, ki bazı sigortalar devletin mecbur tuttuğu sigortalar, onlardan bahsetmiyoruz. İşte DAS gibi, deprem sigortası hmm. vesaire gibi. Yani ilk çünkü alım satımda bunu mecbur tutuyor. Ama bunun haricinde kurum kendini garantiye almak için, özellikle araçlarda kaskoyu şart koşuyor. E, bu noktada eğer bunu yaptırmama imkanınız var, yani başka bir malınızı ipotek göstererek bunu yaptırmama durumunuz varsa bu şıkkı tercih etmekte fayda vardır. Ama yok bunu yaptırmama imkanınız yok çünkü başka bir malınızı ipotek gösterme durumunuz yok veya o mal size lazımdır, başka şekilde onu kullanacaksınız. Çünkü malumunuz ipotek gösterdiğiniz ürünü bir daha satma imkanınız olmayacaktır. O zaman e, bu noktada e, müsamahalı davranılabiliyor. Bunun sebebi... Fıkıh kitaplarında birçok mesele vardır ki maksud olarak her ne kadar caiz olmasa da, yani direkt o işlem yapılacak olsa buna fetva verilmese de maksudun yanında tebaiyet yoluyla uygulanmasına fetva verilebiliyor. Hmm. Yani bu şu demektir, bir insanın yalın bir kasko yaptırmasına yönelik fetva sorması durumunda buna fetva verilmese de ama başka bir gaye, işte ürün alacaksınız, ev alacaksınız veya bir emtia alacaksınız, bunun oluşabilmesi için bu tali olarak size diretiliyor ise ki bu mesele de aslında iştihadi bir meseledir. Yani kasko meselesi hakkında kat'i bir nassın olduğu bir mesele değildir. Hmm. Ee, fukahanın bakış açıları ile alakalı olan bir meseledir. Evet, biz cami olarak belki buna fetva vermiyoruz ama fetva veren kurumlar da vardır. O ki burada da amaç değildir bu. Asıl sizin amacınız o ürüne sahip olmak ve bunu murabaha sistemiyle malik olmaktır. Hmm. Ha ama bunu da yanında diretiliyor ise, yanında şart koşuluyor ise amaç olmamaktan dolayı tebaiyet yoluyla yani asıl gaye bu olmamasından dolayı bu konuda biraz daha müsamahalı davranabiliyor ki bizim... Fetva kurulda bu noktada eğer başka alternatif kişi için yok ise, başka bir imkan yoksa hmm. ve karşı taraf illa ki bunu şart koşuyor ise böylesi bir durumda caiz olabileceğinden bahsediliyor. Tekafür sistemi İslami finans kurumlarının İslami sigortacılık adı altında çıkarmış oldukları bir sistemdir. Bununla alakalı aslında bizim başka soru cevaplarımız vardı, konuşmalarımız evet. vardı. Biz bu konuda da ciddi anlamda problem olduğunu, diğer sigortacılık sisteminden maalesef pek farklı olmadığını, ciddi problemlerin olduğunu hatta yetkili kişilerle de yaptığımız görüşmelerde dillendirmiş idik. Ama o ki bu mecburi bir durumdur, sizin elinizden kaynaklı bir durum değildir. Yani sizin için asıl gayede o ürünü almaktır. Asıl gaye sigorta değildir. O zaman biraz önce de ifade ettiğimiz gibi müsamahalı davranılarak bu noktada fetva verilmiştir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzu da aslında bu e, katılım bankalarında bile araç aldığınız zaman erken ödeme mesela kapatma yaptığınızda erken ödediğiniz için bir ceza uyguluyorlar. O evet. da yeni bir şey herhalde uygulama. Onu tekrar ödemek o da sıkıntılı duruma sokuyor mu böyle? Şöyle. E... Konu yatta birkaç hafta önce e, yine bir üst düzey yetkili bir yani o kurumlarda çalışan üst düzey yetkili biriyle görüştüğümüzde yani bu çok tuhaf bir şey bir adam borcu var borcunu zamanında ödemesi erdemliliktir evet. zamanından önce ödemesi ise daha büyük Abi. bir erdemliliktir. Ve bu kişi size zamanından önce ödemesi durumunda bir indirim talebinde bulunmuyor. Hı hı. Ee, belki teşekkür de beklemiyor ama en azından ceza namıyla kesmiş olduğunuz bu insanı rencide ediyor. Ee, çünkü bu konuda birçok soru gelmişti. Ee, ifadeler ise şöyle oldu. Ee, araç konutlarında bu böyle değil. Yani affen, araç kredilerinde bu böyle değil. Yani araç kredilerinde erken borcunuzu kapatmanız yani erken derken bütün borcun tamamını erken kapatmaktan bahsedilmiyor. Öyle olduğu zaman zaten onda bir ceza uygulamıyorlar. Hatta bir indirime gidiyorlar. Onun da fıkhi olarak dağ ve taaçer tabir ettiğimiz ayrı bir meselesi var. Ama işte diyelim ki ayın 20'sinde ödemeniz gerekirken senedinize ayın birinde ödediğiniz zaman bu eğer araçta ise araç kredisindeyse bunda bir indirim uyguluyorlar herhangi bir cezaya muhatap tutmuyorlar. Hmm. Ama eğer bu bir konut kredisi ise bu mortgage sistemi diye bir sistemden bahsediliyor ve konut kredileri de bu sisteme dahil olduğu için burada mecburiyetten dolayı bir ceza kesme durumu söz konusudur deniyor. Yani bizim elimizde olan bir şey değil ama biz bu cezayı yine müşterimize yansıtmıyoruz. İndirim uygulayarak o ceza oranıyla, indirim oranı eşdeğer olmuş oluyor ve kişi ödemiş olduğu borç rakamı aynı olacak. Yani örneğin siz 5 lira ödemeniz gerekiyordu? Erken ödediğinizden dolayı işte bir ceza kestiler size. İşte diyelim ki 5 lira 10 lira bir ceza verdiler ama 5 lira 10 lira o miktarda bir indirim yapıyorlar. Hmm. Neticede hem ceza alıyorlar hem indirim uyguluyorlar ve böylece sizin ödeyeceğiniz rakam yine ödemeniz gereken rakamdan fazla Kesinlikle. olmuyor. Bu şekilde bir yol izliyorlar, o da mecburiyetten kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Tabi burada biraz tuhaf, şöyle bir tuhaf, tabi bu daha da fazla idarecilerle alakalı. Yani o ki bu kurumlar legal kurumlardır, illegal kurum değildir. Niye biz bu kurumları faizli bankaların sistemleriyle eşdeğer tutalım? Niye bu kurumları faizli bankaların kuralları doğrultusunda kurallaştırmaya evet. çalışalım? Bunların tüzükleri ayrı olsun. Bu konuda onlar müstakil olsunlar, ayrı bir tüzeğe tabi olsunlar ki bu imkan nispetince bunu dillendirmek lazım. Belli yerlere bu konuyu taşımak lazım çünkü onlar da kendilerince diyor ki ya bu bizim elimizde olan bir şey değil ama biz öyle veya böyle bunu müşterimize yansıtmıyoruz ifadelerini kullanıyorlar. Aslında sizin bahsettiğiniz bu ceza meselesi de bu kabilden ama şunu bilmiyoruz yani erken ödediğinizden dolayı ceza kesip de onu size yansıtmaları ve indirim de yapmamaları... Yani şöyle bir şey gördüm yani yakın tarihte işte bir finans kurumundan almış olduğu araç kredisini kapattı. Kapattıktan sonra tekrar hesabından işte 300-400 lira gibi bir ceza şeyi kesildi. Şöyle oluyor ama onu erken kapattığından dolayı bir indirim yapıldı. <gülüyor> o indirim miktarı da ceza olarak yansıtıldı. Hmm. Genelde böyle olur yani neticede o kişinin O tekrardan cebinden, bir daha alınıyor ya hocam o sıkıntı olur mu? İşte o, o konuda resmiyetle alakalıdır evet. yani bizim elimizde olan bir şey değildir diyorlar. Ee, tekrar alınsa da aslında iptidada yapılan indirim de zaten problemlidir. Çünkü siz borcunuzu erken kapattığınızdan dolayı size yapılan indirim yani zamanı gelmemiş bir borçtan dolayı yapılan indirim fıkıh dininde davet ve meselesiyle irtibatlandırılır ki bu Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Bu konuda biz hilaful cins yani başka bir para başka birimiyle para de. yapılabileceğini söylüyoruz. Burada da sizin 10 lira borcunuz vardı erken ödediğinizden dolayı bunu işte 9,5 lira olarak e, alıyorlar. Ama size sonradan hemen bir artı bir beş e, kuruş daha koyarak yine tekrardan onu ona tamamlıyorlar. Sizin cebinizden çıkan aynı rakam aynı olmuş tabi. oluyor. Bir yer sorumuzda da hocam. Dişime pırlanta taktırmıştım. Sonradan sizin sohbetinizi dinledim ve bunun caiz olmadığını öğrendim ve de mani olacağını. Şimdi çıkarmak istiyorum ancak çıkarsam da dişimde oyuk olduğundan orası dolgu ile kapatılacak. Bu da gusle <gülüyor> mani olur mu? Ne yapmam gerekir demiş. Eee Kişinin keyfi olarak dişinde e, veyahut da vücudunda herhangi bir eylemde bulunması, e, kalıcı bir eylemde bulunması elbette caiz değildir. Hmm. E, diş kaplamaları, e, işte e, diş üzerine yapılan bir takım işlemler de bu kabildendir ki e, bu manada diş pırlantası da aslında keyfi bir uygulama, tamamıyla görsele hitap eden bir uygulama. Hmm. E, böylesi bir durum caiz olmadığı gibi o pırlantanın, o taşın takılmış olduğu, diş bölgesinin altına da suyun ulaşamayacağından dolayı bu her ne kadar abdeste bir sıkıntı olmasa da çünkü abdeste ağız içini yıkamak sünnettir. Hmm. Ama boy abdestinde bu bir sıkıntıdır. Çünkü ağzın içini yıkamak farzdır. Ve siz neticede o taşın alt tarafını yıkama imkanına sahip değilsiniz. Bu, bu keyfi uygulamadan kaynaklıdır. Evet. Dolayısıyla bu boy abdestine engel olacaktır. Yani iki problem. Bir, sizin bu uygulamanızın caiz olmaması. iki bu uygulamanızdan kaynaklı olarak alt tarafını yıkayamayacağınızdan dolayı boy sıkıntı olması. Ee, şimdi peki pişman oldum, bunu çıkartacağım ama çıkartacak olsam bile orada bir oyuk olacak. Ve bu oyuk o halde kalması da tıbbi olarak, olarak sıkıntıdır. Orayı illaki dolguyla kapatılacak. İptidada bu keyfi bir uygulamaydı ama bu saatten sonra artık keyfi bir uygulama değil. Hı hı. E, bu ne olması gerekir? Yani çıkartalım mı yoksa o hal üzerine devam etsin mi diye sual edilecek olursa burada birinci sıkıntıdan bir kere kurtulmamız gerekir. Yani bizim ee, özellikle bayanlar bunu yapıyor. Dişlerindeki bu gibi işlemler yani fırlantaydı taştı bir takım şeylerin takılması caiz Bunu imkan nispetince bir önce kaldırma imkanı varsa bunu yapmaları yani onu söksünler. Söküldükten sonra orada bir oyuk oluştu. Artık bu saatten sonra bu kişi için bir ihtiyaç söz konusu oldu. Evet. Yani dişi çürümüş olan bir kimsenin dişini dolgu kaplatması yapması. gibi veya dolgu yaptırması gibi. Ha, iptidada çürütmesi kendi eylemiyleydi veya kaplamasına sebebiyet veren kendi fiiliyleydi. O kendi vebalidir. E, tövbe ifade eder. Bundan vazgeçtiğini canı gönülden Allah-u Azimüşşan'a arz eder. E, tövbesinde de samimi olur. O kendisiyle Allah arasındadır. Ama bu saatten sonra oranın kapatılması, kaplanması veya dolgu yapılması mecbur olduğundan dolayı bu sanki sağlık problemlerinden dolayı diş kaplatan veya da dişine dolgu yapan kişi kabilindendir. Hı hı. Sağlık problemlerinden dolayı diş kaplamak veya dişe dolgu yapmak, abdest veya boy abdese engel olmadığını defalarca ifade etmiştik. O konuda uzun uzun konuşmalarımız da olmuştu. Şu veya bu mezhebi taklit etmeye gerekli olmadığını, hı hı. Hanefi mezhebinde kalarak da kişinin boy abdesini veya normal abdesini alabileceğini ifade etmiştik ki bununla alakalı birçok makaleler kalem alındı ki, geçmişte Zahidül Kevseri'nin bu konuda güzel bir makalesi var keza son Şeyhul İslam olan Mustafa Sabri Efendi'nin bu konuda fetvaları vardır ki o dönem itibarında da bu çok tartışılan konulardan bir tanesi. Günümüzde de bazı kesimler tarafından çok dillendirilen bir mesele olmakla beraber o ki bu keyfibi uygulama değildir, yapılması gereken bir uygulamalıdır. Yani dolgu veya da kaplama bunu zaten boy abdestine herhangi bir etkisi Hı. olmayacaktır. Bu kardeşimiz de bir an önce o pırlantayı veya o taşı oradan söktürsün. Söktürdükten sonra orası kaplanması gerekiyorsa ki bu artık tıbbi bir meseleden dolayıdır ki bu da abdestine veya boy abdestine engel olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, ''Geçmişte kılmadığım namaz borçlarımı kılmaya gayret ediyorum.'' Cenab-ı Allah kabul bulursun, ee, her farz namazından önce <gülüyor> kahmet getiriyorum. Benim sorum, ''Kahmet de, e, getirmesem de bu şekilde kılabilir miyim?'' diye sormuş. Şimdi e, namazlarda ezan okumak ve kamet getirmek gerek e, vakit namazların edası olsun, gerek namazların kazası olsun sünnettir. Hmm. Sadece kaza namazlarında birden fazla kaza yapacak ise veya vakit namazının hemen akabinde kaza yapacak ise o okunan ilk ezan e, yeterli gelir. Bir daha kameti yenilemesi hmm. ama bu sünnet mahiyetinde yenilemesi gerekir. Evet. Bu kardeşimizin Anladığımız kadarıyla sanki kamet olmadan kaza olmazmış gibi algılıyor. Yani namaz olmazmış, namaz gibi. olmazmış hmm. gibi algılıyor. Kamet getirmesem olur mu? Namazın sıhhati açısından bir engel değil, olur. Ama sünneti terk etmiş hmm. olur, sünneti yerine getirmemiş olur. Eğer vakti müsaitse, vakti buna uygunsa kametini getirsin. Her farz namazın akabinde o namazın kazasını kılarken o namaz için bir daha kamet getirirsin ve o namazın kazasını yapsın. Ama dediğimiz gibi ezan okumasına gerek yok. Çünkü vaktin ezanı evet. zaten okumuştur. Ee, kıldığı camide veya işte bireysel olarak kendisi kılıyorsa ezanı kendisi de okumuş olabilir. Dolayısıyla ikinci bir ezan okumasına gerek yok. Ama kamet noktasında sünneti yerine getirebilme adına bir daha kametini getirsin. Ama getirmese ne olur? Sünneti terk etmiş olur. Kazasına veya namazın sıhhatına herhangi bir engel söz konusu değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da ben birinden çalışmak üzere para aldım ve ayda belli bir miktar kar verdim. Bu kişi sonradan gelerek ben sana verdiğim parayı dolar bozarak vermiştim. Sen de meğer ki dolar üzerinden ticaret yapmışsın diyerek benden kur farkını istiyor. Oysa konuşmamız TL üzerindendi. Bu kişi de ben bilmiyordum senin dolar üzerinden ticaret yaptın diyerek bu farkı istiyor. Benim bu kur farkını vermem gerekir mi diye sormuşlar. Tabii soru biraz kapalı. Şöyle evet. kapalı. Ee... <gülüyor> bir arkadaşınıza para veriyorsunuz, o parayı çalıştırıp, ticaret yapıp size kar payı verecek Hı -hı. ama tabi bu kar payı elde ettiği kardan yüzdelik mi verecek yoksa sabit bir rakam mı verecek bu sanki beyan edilmemiş evet. anladığımız kadarıyla. <gülüyor> bu şu manada önemlidir, bu akdin sahih olması veya fasıt olması yönünde Hı -hı. farklılık arz eder. Çünkü e, İslam fıkında birçok e, ortaklık şekilleri vardır, şirket şekilleri vardır ki bunlardan bir tanesi de emek ve sermaye ortaklığıdır ki buna evet. fıkıh dilinde mudarebe ortaklığı denir. Yani bir kişi sermayeyi sağlar, ötekisi ise o sermaye ile ticaret yapar, elde edilecek olan karı da aralarında öncesinde konuştukları e, yüzdelik oranlı taksim ederler. E, fıkıh dilinde parayı veren kimseye Rabbul mal yani sermaye sahibi, parayı ticarette döndüren kimseye de mudârip derler. Bu ortaklılığa da mudârebe ortaklığı denir. Evet. Şimdi burada eğer parayı veren, sermayedar, ben sana bu parayı veriyorum ve sen bu parayı çalıştır, çalıştırdığından bana yüzdelik olarak değil de sabit ayda şu kadar para vereceksin derse veyahut da parayı çalıştıran kimse sabit şu kadar para sana vereceğim derse öncelikli olarak bu ortaklık direkmen fasıttir. Çünkü yüzdelik olarak kardan verilmelidir. Hı. Bir de yüzdelik insanların kafasını karıştırabiliyor. Verilen sermayeden yüzdelik şeklinde algılanabiliyor ki bu aslında sabit bir oran demektir. Evet. Yani bana verdiğin paranın yüzde beşini, yüzde ikisini, yüzde üçünü sana kar olarak geri vereceğim demek. Bu sabit aylık sana şu kadar para vereceğim demektir ki bu da faizdir, bu da caiz değil. Hı. Elde edeceğim. Kâr, ki o belli değil şu an için, o kârın yüzde şu kadarı senin, yüzde bu kadarı benim şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla eğer bu bir sabit bir rakam üzerine aktetmişlerse bu fasittir. E ne yapılması gerekir? Bu işlemin bozulması gerekir. Hı -hı. Peki şimdiye kadar e, bir ticaret yapılıp da o ticaretten belli bir kâr elde edilmişse ne olacaktır? Böylesi bir durumda o ticaretten elde edilecek olan kârın tamamı sermaye sahibine ait olacaktır. Çünkü akit fasittir. Peki o parayı çalıştıran kimse bunu meccanen çalıştırmamıştır. O kimse ne alacaktır? Böyle bir insan, böyle bir ticari faaliyette bulunacak olsa böyle bir insana aylık olarak ne kadar bir ücret verilebilir? Piyasa şartlarına göre ki buna ecrimi sil deniyor. Hı. Bu hesap edilir. Bu kadar bir rakamda o kişiye e, takdir edilerek verilecektir. Yoksa konuştukları rakamdan e, üzerine hareket edilmeyecek. Peki e, diyelim ki bunun sahih bir müdarebe aktı olduğunu düşünelim. Yani e, kişi sermayedar, e, parayı çalıştıracak olan kimseye parayı veriyor ve buradan elde edilecek olan kardan da yüzdelik olarak taksim ediyor. Hmm. Ama sonradan sualde de ifade edildiği üzere bu kimseye verirken TL vermiş ama o TL'yi işte döviz bozarak vermiş. Şu anda da döviz fiyatlarının artmasından dolayı o kur farkını yani ortaklık bitti. Parayı çalıştıran kimse sermayeyi geri iade ettiği zaman yok efendim ben sana verirken işte TL'nin rakamı şuydu veyahut da dövizin rakamı buydu her ne kadar ben sana TL versem de ben bunu o günkü parayı bozdurarak vermiştim. Dolayısıyla bu farkı bana vereceksin deme hakkı var mıdır? Dinen böyle bir şey deme hakkı yoktur. Hı hı. Çünkü ne verdiyse alacağı rakamda o olmalıdır. Çünkü ticaret onun üzerinden yapılmıştır. Peki diyor ki ben e, o kişinin ticaretinin döviz üzerinden yaptığını bilmiyordum. E, bu neyi değiştirir? Çünkü neticede siz ona sermaye olarak TL verdiyseniz o TL ile diğer kişi döviz almış veyahut da ne bileyim döviz üzerinden bir ürün almış o ticaretin gereğidir. Hı. Zaten ortada bir karın oluşabilmesi ise o ticareti sonuçlandırarak yani almış olduğu ürünü paraya çevirmesi ve o parayı da sermaye cinsindeki paraya çevirmesiyle belli olacaktır. Sermaye cinsindeki paraya çevirdikten sonra geriye eğer bir fazlalık artmışsa o fazlalık rıbihtir yani kardır. O da konuştukları yüzdelik doğrultusun aralarında taksim ederler. Geri kalan da olduğu gibi mal sahibine geri iade edilecektir. Mal sahibi ben burada artı bir de kur farkını talep ediyorum diyecek olursa bu haksız bir talepte bulunmuş olur ki bu elbette caiz olacak bir işlem olmaz. Bir de müsaadenizle, tamam. bu konuyla alakalı yine sıklıkla sual edilen bir mesele şimdilik aklıma geldi. Ee, Sermayedarın sermayeyi çalıştırmak üzere parasını vermiş olduğu kişinin kendi şahsi parası olabilir. Yani bu karıştırılmamalıdır. Hı hı. Şöyle örneklendirelim. Sizin aktif bir ticaretiniz var. Evet. Sizin kendi sermayeniz var. Onunla al-sat yapıyorsunuz. Ben hariçten biri olarak geliyorum. Diyorum ki ben de sana bir sermaye vereyim. Senin ticaretine benim sermayemi kat. Onunla beraber ticaretini devam ettir. Elde edilecek olan kardan bir kere senin sermayene tekabül eden tamamı senindir. Benim sermayeme tekabül eden miktar ise aramızda yüzdelik olarak bölüştürelim. Hmm. Yani misal sizin 100 TL'niz zaten vardı. Tamam. Ben size artı bir 100 TL daha verdim. Hmm. Sizin 200 TL'lik bir sermayeniz var. Evet. 200'ün yüzü sizin, geri kalan yüzü ise sermayedarın. Yani örneğimizde benim. Siz bununla bir araç aldınız veya bir konut aldınız diyelim ki 200'e. Bu 200'e aldığınız konutu 10 lira 10 lira karla sattınız. Diyelim ki 210 liraya sattınız. Hı hı. Bir kere 210'un yarısı yani o onun yarısı 5 lira sizin öz sermayenizin karıdır. Hmm. O sizindir. Oraya diğer ortağın herhangi bir hisse yok. Geriye kalan önlemizdeki 5 lira kar ise bizim öncesinde konuşmuş olduğumuz yüzdelik hesaba göre taksim edilecektir. Hmm. Yani yüzde %50 yüzde %50 konuşmuşsak ve siz de burada 10 lira kar elde etmişseniz 10 liranın 5'i misalimizde sizin öz sermayenizin karşılığı olacağı için o size ait olacak. Geri kalan 5 ise aramızda konuştuğumuz doğrultusunda işte iki buçuk sizin iki buçuk benim olmak suretiyle taksim edeceğiz. Evet. Yani parayı çalıştıracak olan kimsenin öz sermayesi olmayacak veya aktif ticareti olmayacak diye bir kural yoktur. Kendi ticaretine o parayı katarak o şekilde ortakla devam etme imkanı da vardır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, abdest ilgili bir sorum olacak demiş izleyicimiz. Benzer sorular cevaplamıştınız ancak benim sorum şu. Her abdest aldım esnada affedersiniz, Gelenecek gibi oluyorum. Herkes vesvese itibar etmemelisin diyor. Ses ve kuku olmadığı sürece abdest bulunmaz denilse de içim rahat etmiyor. Namazda meydana geldiğinde çoğu kez namazım bozup tekrar abdest alıyorum. Abdestim ve namazım olmuyormuş gibi geliyor. Sürekli bu hal meydana geldiğinde madem öyle varsa bir şey çıksın diye zorluyorum. Çoğu kez yerlenme meydana gelmiyor bile. Son zamanlarda vesvese bu diye itibar etmeyip yenmeye çalışıyorum ancak devam ediyor. Bunun vesvese olduğuna e, zannediyoruz. Ancak değilse sürekli böyle durumda namazı bırakıp tekrar mı abdest almalıyım? Bunun için ne yapmam lazım demişler? <gülüyor> Zaten e, vesvese olduğunu zannediyorum deyip de şayet vesvese değilse ifadesi vesvese olduğunu gösteriyor. Evet. Ki e, son günlerde bununla alakalı birçok kişiyle de muhatap olduğum ki e, ciddi anlamda bu bir hastalık, bir rahatsızlık, Hı -hı. E, hatta e, bir... E, diyaloğumu da burada paylaşmak isterim. Yani de, ne derece büyük bir hastalık olduğunu gözler önünde serdedilmesi hasebiyle e, bu yazın e, ısrarla beni arayan bir kimse e, telefon vesilesiyle e, neyse görüştüğümüzde hocam e, çok önemli bir meselem var illa size danışmam lazım. Buyurun dedim dinleyeyim ama yüz yüze görüşmemiz lazım. Ben Avrupa'da yaşıyorum, İstanbul'a geleyim, sizle görüşelim dediğinde işte ben şu anda İstanbul'da değilim, şehir dışındayım ama Eylül'de derslerimiz başlayacak, o zaman İstanbul'da olacağım." deyip. Neyse bu arada o yine gelmiş ben yokken, o ki gelmiş kendinin fetva hakkına git, oradaki arkadaşlarla görüşürsün, onlar sizin sorunuza cevap verirler. Neyse görüşmüş etmiş ama tekrardan illa sizle görüşmek istiyorum deyince, dedim ki o zaman Eylül'de tekrardan geldiğimiz zaman görüşürüz. Bu kişi Eylül'de hususiyetle görüşebilmek için tekrardan kalkıyor, geliyor. Oh. Dedi herhalde meselesi çok önemli bir mesele, yani bu kadar üzerinde durduğu bir mesele. Baktık geldi, genç bir arkadaş, yani 35 yaşlarında bir arkadaş. Elinde bir sürü dosya kağıdı, not alınmış, yazılmış falan. O zaman da bende de bir migren rahatsızlığı var. Ciddi anlamda migrenim de tutmuş. Aslında e, çok sağlıklı konuşabilecek bir durumda da değilim ama tehir edemiyorum demiyorum. Çünkü benden sebep gelmiş ve ertesi gün uçağı var geri dönecek. E, dolayısıyla mecbur hissettim. Buyur dedim görüşelim dedim. E, bizim camide o fetva odasına geldim. E, başladı anlatmaya. Dedi hocam dedi, e, ben dedi işte bulunduğum yerde çalışırken normal ücretle çalışan bir insan. Yani çok maddi durumu e, yüksek seviyede olan bir insan değil. E, şöyle bir niyetlendim. 75 Euro falan camiye, 75 Euro işte falan derneğe, 75 Euro da falan yurda kursa vermeye niyetlendim. E, ve bu niyetten sonra da caminin işte e, kasası vardı. Oraya bu parayı attım. E, kursa da verdim, derneğe de verdim. Sonra bana dediler ki, işte e, bu bir adak oldu. Adakta ise temlik olması gerekir, sen caminin kasasına attın, caminin hocasının eline bunu vermen gerekir, yani temlik olması gerekir. Dolayısıyla bu verdiğin 75 olmadı. Ben de onun üzerine gittim, 75 daha çıkardım, caminin hocasının eline verdim. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu diyor. Ne oldu diyorum, verdikten sonra düşündüm ki ya ben 75'er olarak niyet etmiştim yani eşit bir şekilde. Oysa buraya 150 vermiş oldum. Diğerlerine de bu farkı vermem lazım dedim. Diğerlerine bu farkı verdikten sonra bu sefer tekrardan geri döndüm. Ya o bir tanesi verdiğim ama olmamıştı ya. O yüzden diğerlerine yani iki yere fazla vermiş oldum diyerek kısır döngüye dönüyor. Aynen. Böyle böyle böyle böyle işte bin küsür eurolara daha sonradan bir buçuk milyon euro gibi bir rakam çıkartıyor. Bunu vermek zorundayım. Kağıdı hesabını yapmış falan. Ben ne olacak? Ben bu kadar rakamı verebilecek imkanı da sahip değilim. Zaten elimdeki bütün birikimi veriyorum. Yine de kurtulamıyorum. Ne olacak benim halim? İntihar edeceğim. Yani bu dışarıdan biri anlatsaydı inanılacak bir şey değil. Ama evet. bizzatî yaşadım. Baktım bu ciddi bir rahatsızlık. Ee, dedim ki bak kardeşim sen e, yurt dışından geldin benimle görüşmek için. Ben seni tanıyor muyum? Tanımıyorsun hocam. Peki ben seni sıf memnun edebilme adına ahiretimi mahveder miyim? Yani bir mesuliyet altına girer miyim? Yok hocam aklı selim olan bir insan niye bunu yapsın? O zaman benim söylediklerim e, seni rahatlatmaya yönelik değil, ben ahiretimi de kurtarılacak gerçeği söyleyeceğim. Kabul ediyor musun? Ne diyor? O zaman o kağıtları yırt bakalım. Buradan başlayalım. Evet. Nasıl? Senin dedim, bir kere adağın yok. Sen sadece <gülüyor> mücerret bir niyetlendin. Dolayısıyla senin bu saatten sonra hiçbir şey vermeni gerekli kılan bir durum da yok. Hmm. Ya bu yok diyor, ben şu bin küsür hesap ettim, bunu kesin vermem lazım. Onu da vermen lazım değil dedim öyle bir şey. Yok. Hatta vermem belki de senin açından caiz değil. Çünkü sen muhtas. Evet. diyerek kağıtları yırttırdım. Orada yani hepsini kendisi bayağı bir zorladı tabii yırtma konusunda. Yırttırdım, şey yaptım. Tamam dedim senin borcun yok. Öyle gönderdim. Yani bu bir vaka. Bunun gibi daha birçok vakayla da karşı. Yani, yani, yani ciddi anlamda bir rahatsızlık, bir takıntı. Ee, ki yani Bununla alakalı daha nice olaylar, nice meseleler yani soru soruyor, cevap veriyorsun, aradan biraz zaman geçiyor. Hocam ben sordum ama şöyle bir soru daha olsa ne olur? Böyle daha olsa ne olur? Şöyle olsa ne olur? Halbuki aynı mesele. Hmm. Aynı meseleyi soruyor da soruyor, soruyor da soruyor. Halbuki bu böyle bir durumda vesvesenin üzerine gitmek gerekir. Yani bu konuya dair bu öyle bir insanın soru sorması bile doğru değildir denilerek önünü kapatmakta fayda vardır. Ve bu kişiye verilecek olan cevap, efendim tafsilatlı olarak şöyle olursa böyle, böyle olursa böyle demek daha fazla o kimsenin vesvesenin artmasına sebebiyet veriyor. Anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz de bu kabilden. Çünkü ne diyor? Yani ben yerlendiğimi zannediyorum, sonra gerçekten bozulsun diye de zorluyorum ama olmuyor bir şey. Bunun vesvese olduğuna kanaat getirdim ama ya vesvese değil ise demesi bunun vesvese olduğunu zaten gösteren en büyük örnektir. O yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz bunları kafasından tamamıyla silsin, namazlarına abdestini alsın, namazını kılsın. Efendim yerlenme hissi geldi. Ne kadar his gelsin bunun hiçbir önemi yoktur, Hı -hı. hiçbir tesiri yoktur. Çünkü bu hani şeytan aleyhi bu kişinin nazik bir durumunu yakalamış, zafiyet göstereceği bir noktaya yakalamış ve o noktadan buna devamlı indirme yapıyor. Bu kimisinin ailevi meseleleri olabilir, kimisinin ibadet meseleleri olabilir. Çünkü çok duyuyoruz adam saatlerce boy abdesti almak üzere banyoda kalabiliyor. Yıkıyor da yıkıyor, yıkıyor da yıkıyor. Niye burası kuru kalmıştır, şurası kuru kalmıştır vesaire. Bu gibi durumlarda. Velev ki kuru kalsa bile o kişinin boy abdesti olmuştur. Velev ki yerlenmiş olsa bile Nefs-ül o kişinin abdesti vardır. Çünkü bu bir hastalık, bir takıntı haline gelmiştir. O yüzden bu kardeşime de söylememiz gereken abdestini aldıktan sonra namazını kılsın. Ne kadar böyle bir his gelirse gelsin, bunları hiçbir zaman itibar etmesin. Zaten bunun üzerine e, ciddi bir anlam gittikten sonra belirli bir zaman sonra zaten bu kalkacaktır. Çünkü bakacaktır ki şeytan aleyhine ben muvaffak olamıyorum bu meselede. O zaman en azından silahını değiştirecek. Vazgeçmeyecek ama başka noktadan kişiye saldırmaya gayret edecektir. Evet. Biz de bunu bilecek olursak savunmamızı da ona göre geliştirmiş oluruz inşallah. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızda nihayetine erdiriyoruz hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Aslında o ki madem hastalardan bahsetmiş evet. olduk ki bu gerçek anlamda bir hastalıktır. hastalıktır. Rabbim bu hale düşen kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın. Amin. Çünkü onlar kendileri çektiği gibi etrafındaki insanlara da maalesef. maalesef sıkıntı çektirmektedirler. Evet. E, çünkü çok insanı duyuyoruz. Etrafındaki insanlar ağlıyorlar. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kurtulamıyoruz bundan ne yapacağız diye. Rabbim ümmet Muhammed'in dertlerine, dava, hastalarına da acilen şifalar ihsan edesin. Aynen. İnşallah gıyabi olarak bu manada birbirimize dua edelim. Bizi şu anda izleyen kardeşlerimiz var. Onların da belki bu gibi problemleri olanlar Aynen. veya problemleri olduğunu bildikleri arkadaşları vardır. Hep beraber gıyabi olarak inşallah programın Aynen. sonunda birbirimize dua edelim ki Rabbim belki dualarımızın hatırında bu e, hastalıklardan ümmeti kurtarmış olur inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Abi, Çok cümlemiş. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlerlegu.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Evet. Tekrar dileğiyle hepiniz mevla emanet Hoşça Hoşçakalın efendim. İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı İlmihal programını sundu.